Haftanın son gününden herkese günaydın. İlk kampanyamızı İstanbul'dan Burcu Sarar başlatmış. Sarar'ın kampanyası henüz iki gün önce kutladığımız Kadınlar Gününün ardından kadınları doğrudan ilgilendiren bir kampanya. TDK'nın kadın başlığı altındaki tanımlarının sorununa dikkat çeken Sarar, TDK'nın bu yanlıştan bir an önce dönmesini talep ediyor. Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde kadın kelimesini arattığımızda aşağıdaki gibi cinsiyetçi ibare ve örneklerle karşılaşıyoruz. Birlikte bu tanıma bakalım. 1- İsim erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi zen. Örnekse, yanlarında kendilerine ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar ve erkekler görmek isterler. Aşe Hisar. 2- Sıfat, analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan... 3 hizmetçi bayan, 4 bayan. Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Ayrımcılığı raporunda 136 ülke arasında 120. olan ülkemizde dil toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında büyük rol oynamakta. Kadına şiddetin kanık neden olmakta. Dili değiştirirsek algıyı değiştiririz. TDK'dan isteğimiz kadın kelimesinin anlamları arasında 2. 3. ve 4. maddelerdeki cinsiyet tanım ve örneklerini kaldırarak cinsiyet eşitliği sağlanması yolunda bir adım atması diyor kampanyasında Sarar. Cenkay Doğanay kampanyasıyla devam ediyoruz. İstanbul trafiğinde büyük sorunlar yaşayan motosiklet kullanıcılarına çözüm olabileceğine inandığı bir yöntem öneriyor bu kampanyada Doğanay diyor ki sağdaki emniyet şeridini kullanmak gerek toplu taşıma araçları gerekse aniden sağ kıran araçlar yüzünden çok güvensiz. Bu nedenden çoğumuz soldan gitmeyi seçiyoruz. Fakat bazı araç sürücülerinin sırf ileriyi görebilmek maksadıyla sola yanışık sürmeleri ve sol şeridi motosiklet yolu olarak görmemeleri nedeniyle çoğu zaman kaza tehlikeleri yaşanmaktadır. E5 sol güvenlik şeridi kanuni olarak motosiklet yolu ilan edilirse daha güvenli bir şekilde sürüş yapabileceğiz diyor Doğanay bu kampanyasını Ve Ankara'dan Halide Hazavitgil'in kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de. Patili dostlarımızın bize ihtiyacı başlığıyla başlatmış kampanyasını diyor ki her gün hepimiz sokakta yaşayan dostlarımızla karşılaşıyoruz. Şanslı olan birkaç tanesi bizler tarafından sıcak karşılanıp geçerken şöyle bir okşanılıyor. Bazıları ise barınakta örgü telleri arasında sıkıştırılıyor. Patili Köy ise bunlardan çok farklı olarak köpeklerin özgürce dolaşıp yüzlerce arabadan uzakta güvende oldukları, gönüllüler tarafından beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı sevgi dolu bir yer belki daha önce başı bile okşanmamış sevgi görmemiş birçok köpekle güzelce ilgileniyor burada Fakat gönüllülerin maddi imkanları bu kadar çok canı doyurabilecek kadar yeterli değil. Bizim kampanyamızın diğerlerinden farkı 15-16 yaş grubu ile bu işe başlamış olmamız. Buradaki amacımız sizlerin desteğiyle belediyenin en azından mama takviyesinde bulunmasını sağlamak. Kampanyamızı yaymakta bize ne kadar yardımcı olursanız o kadar dikkate alınacağız. İstediğimiz şeyin zor olduğunun farkındayız ama imkansız değil diyor ve kampanyasına destekçi arıyor Hazavit Gil. Naire Özçelik'in kampanyasına kulak verelim şimdi de. Haliç Üniversitesi çalışanlarının aylardır maaşlarını alamamalarına dikkat çekmiş Özçelik. Diyor ki merhaba arkadaşlar Haliç Üniversitesi çalışanları aylardır maaşlarını alamıyor ve maaşını sorgulayan çalışanları sebepsiz işten çıkarıyorlar. Çalışanlar dava açmasın diye zaman zaman... Bugün, yarın maaşları kesin veriyoruz diyerek insanları oyalıyorlar. Kapılarına gidip sorun çıkaran insanları yaka paça dışarı atıyorlar. Lütfen bu konuya dikkat çekelim, lütfen birbirimize yardım edelim. Bir sürü insan ve bir sürü aile mağdur edildi. Ben Haliç Üniversitesi çalışanı değilim ama arkadaşlarım ve insanlar için bu kampanyayı başlatıyorum ve değerli desteklerinizi bekliyorum demiş kendisi. Bir eğitim kampanyası da İstanbul'dan, Mert Demir'e ait. Kendisinin de öğrencisi olduğu Halkalı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ders saatlerinin düzensizliğinden şikayetçi demiş. Diyor ki okul saatlerinin düzensizliği ben dahil yüzlerce liseli öğrenci için çok kötü bir sorun. Akşam saat 19.40'ta okul dağılıyor, dersler 80 dakika, teneffüs 10 dakika ve günde 9 saat ders görüyoruz ve Hangi insanın dayanabileceği bir durum bu ve akşam saatlerinde okuldan çıkıyoruz sadece biz öğrenciler için değil öğretmenlerimiz için de çok büyük bir sorun bu okulun öğrencisi olarak sabah saat 11.30'da evden çıkıp okula gidiyorum akşam 21.00'de eve varabiliyorum bu saatte eve gelince ne ödev yapabiliyoruz ne de çalışabiliyoruz diyor kendisi. Ve Kayseri'den Mehmet Şahin Kaya'nın kampanyasıyla devam edelim programa. Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatmış bu kampanyasını ve Göktürkçe'nin seçmeli ders olarak liselerde verilmesi gerektiğini belirtmiş kendisi. Türkiye genelinde neredeyse tüm liselerde Osmanlıca seçmeli ders oldu. Liselere saf Türkçemiz olan Göktürkçe'nin seçmeli ders olarak eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Liseliler Göktürkçe öğrenmelidir ki kültürlerinin bir parçası olan alfabeyi öğrenerek dil ve alfabe arasındaki bağı kuruldu. Soyut düşünebilir duruma gelsinler diyor bu kampanyasında ve son olarak şimdi Malezya'ya uzanıyoruz Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun Malezya hükümetine karşı açtığı kampanya bizim de esasında çok yabancı olmadığımız bir konu bu konularda Türkiye'de de tutuklu gazeteciler konusunda birçok kampanya açılmıştı. Ülkede 1948 yılından beri yürürlükte olan isyana teşvik yasası son yıllarda giderek artan bir şekilde muhalifleri cezalandırmak için kullanılıyor, diyor. Ve bu kampanyada şöyle devam etmiş, bu yasadan en çok gazeteciler etkileniyor. Bu zamana kadar sayısız gazetecinin halkı isyana teşvik suçlamasıyla tutuklandığı ülkede bu yasanın son kurbanı da karikatürist Zülkifle Zunar. Attığı tweetler ve çizdiği karikatürler nedeniyle tutuklanan Zunar, 9 ayrı suçlamadan toplam 43 yıl cezaya mahkum edildi. Change.org üzerinde başlatılan kampanyada söz konusu yasanın derhal kaldırılması ve aralarında Zunar'ın da bulunduğu tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması konusunda hükümete çağrı yapılıyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle dünyanın her yerinde esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir, değişime ön ayak olabilirsiniz. Evet, haftanın sonuna geldiğimiz bugünden sonra iyi hafta sonları diliyoruz ve pazartesi sabahı 7.30'da yine sizlerle yeni kampanyalarda buluşmak üzere hoşça kalın, esen kalın diyoruz.